1223 numaralı konu Hazreti Peygamber'in İslam'ın rükünlerini yerine getireceğini söyleyen kimseye sen sıddıklar ve şehitlerle birlikte olacaksın buyurması. Evet, bir kişi Hazreti Peygambere gelerek "Ey Allah'ın Resulü, söyler misiniz? Eğer ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eder, beş vakit namazı kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve onun hakkını tam olarak verirsem hangi gruptan olurum?" diye sordu. Bunun üzerine